Radyo Agos Parilüs, günaydın. Radyo Agos 31. kez karşınızda. Bugün 15 Haziran Cumartesi. Ben Karin Karakaşlı. Ben Zeynep Ekimelbaşı. Elbaşı değişik bir kombinasyonla <gülüyor> buluşup e, cumartesi açmanın mutluluğu içindeyiz. İlk kez e, kadınların gücü olarak <gülüyor> evet ilk defa, ilk defa oluyor. güzel bir kombinasyon e, devamını diliyorum. <gülüyor> Özellikle e, genç arkadaşlarımızın radyoyu devralmasını çok çok önemsediğimiz için de e, inşallah seni daha farklı e, kurbanlarla da burada olma e, durumun devam Bu eder. İlk program artık devamı gelecektir ama biraz heyecanlı yani sonuçta burada karşında da ya da yanında da profesyoneller olmadığı için pek fark etmiyordu. Gayet toleranslı bir dinleyici kitlemiz olduğunu düşünürüm. Ben sana güvenmiştim oysa ama. Ben de işte dinleyicinin şeyine, hoşgörüsüne, sabah uykusuna, mahmurluğuna ve bizim doğallık şeyimize, ne diyeyim, payımıza güveniyorum. Ee, bizim gündemimiz de tabii e, çok çok ağırlıklı olarak e, gezi direnişi, hı hı. E, onun bütün yansımalarıydı her boyutuyla. E, tabii haftalık e, gazete olunca aynı şeyleri tekrarlamamanın çok büyük sıkıntıları oluyor. E, belki biraz hani arka plan, e, biz gazeteyi hazırlarken e, günlük gazete stresinden farklı olarak haftalık gazetede hı. ne gibi... E, ...şeyleri önemsemek durumunda hissediyoruz kendimizi... ...içeriden bir ölümlü olarak ses verebilirsin. Biraz daha dosya da şeklinde gidiyoruz... ...hani günceli takip etmektense... ...tabii takip ediyoruz ama... E, ...haftalık gazete olmanın getirisi... ...zaten artık günlük haber bile çok çabuk eskidiği için... ...biraz daha farklı konsepti... ...bu haftada bayağı dolu dolu... İçmesinde mi? Benim bu hafta çok içmesinde evet. Ee, değişik yerlerinden tutma gayretinde olduk. Yani günlük akışın e, dediği gibi Zeynep'in hani e, hele hele böyle bir konudaki e, bastırışından bağımsız olarak. E, dolayısıyla o konuların nerelerinden tuttuk orana gelmeden önce e, bir miktar yine. Tabii Gezi Parkı'nın e, atmosferiyle ilgili e, özelden çalıştığımız bir küçük e, haberler ve e, değerlendirmelerle başlayalım ilk bölümümüze. E, bir Ermenistan'a uzandık. İkinci sayfamızda genelde dünyaya, Ermenistan'a evet, bakabildiğimiz için. Yani hani bu gezi direnişi vesilesiyle dünyadaki bu tür örneklerin ne olduğuna, özellikle bizi çok yakından ilgilendiren Ermenistan'da neler olup bittiğine de göz atmak fırsatı olduk. Lilit'in yaptığı bir haber vardı. Ee, ve Lilit Gasparyan'ın haberi Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk çevre bakanı Karine Daniel Yanap. Ee, sözü veriyor. Karina da Gezi Parkı e, direnişine benzer Ermenistan'daki deneyimlerden e, bahsediyor. Senin için ilgi çekici e, ne oldu bu haberde? Hı hı. Yani Gezi Parkı hareketinde olumlu olan sivil hareketin gücü ve çıkış noktasının çevreci duyarlılığa dayanması olduğunu bir kez daha vurguluyor. Ee, biz de biliyorduk bunu ama e, şey tabi oradaki örnekle buradaki örneği kıyaslamak Orada da çok güçlü bir sanırım bu konuda sivil toplum hareketi var. Özellikle e, tabii 80'lerde e, çıkmış ve 86'da büyümüş. 86'da büyümesi de iki nedene bağlanıyor. Biraz Sovyet rejiminin o baskıcı etkisinin azalması. E, bir de e, o evet. dönem Nairi Kimyasal kauçuk fabrikasının genişlemesi söz konusu olduğunda Yerevan'da büyük bir hava kirliliği olmuş. Hani biz de çok yakından biliyoruz. E, çok somut e, bir Hı -hı. sıkıntı e, halka... E, ...canına tak ettiğinde oradan çıkan e, tepki çok sahici oluyor. Nitekim o dönemde gazeteci ve vatandaşların desteğiyle hızla büyümüş. Evet. E, Karine Danielyan aynı zamanda kendisi aktivist olduğu için... ...bakanlık yaptığı dönemin e, en sıkıntılı dönem olduğunu söylüyor. Çünkü e, büyük büyük gündemler olduğunda çevre konuları sanki... E, çok geri plana düşüyor. Aynen evet. öyle. Evet. Ama e, besbelli hani bu küçük e, cumhuriyet içinde yakınımızdaki uzak komşu içinde çevre politikası e, bayağı bir belirleyici olacak... Burada bahsediyor zaten hükümete Sevan gölünden su almayın dediğinde halk ne yapsın ölsün mü diye sorunca. Ee, yani, yani çok anlaşılır tepkiler tabii bir yanıyla ama evet. öbür yanıyla da işte o göller korunmadığında zaten genel olarak da büyük politikalardan bağımsız ölüm raddelerine gelebiliyorsun. Hı. Çevrenin önümüzdeki dönemde Türkiye'de de besbelli yepyeni bir siyaset kanalı açma. ...şansı da yok değil. Ee, hayatın gidişatı... ...oradaki... Evet. ...sorunların dayattığı... E ...gündemler, çözüm arayışları... ...biraz da bunu da beraberinde Bu getiriyor. Bu kırılmadan sonra mutlaka devamı gelecektir... ...güçlü bir şekilde. Ee, bir diğer e, konuğumuz diyeyim... ...Yeşiller Grubu üyesi olarak... ...Avrupa Parlamentosu'nda... ...Dış İlişkiler Komitesi üyeliğinde... ...ve Türkiye AB me Parlamento Komisyonu'na... ...Eş Başkanlığı görevinde bulunmuş... ...deneyimli bir siyasetçi... ...Hollandalı e, Jos Lagendijk. Lagendijk'e biz e, hem... Ee, dış göz olması ama e, oryandalist bakışlardan bağımsız e, içeriği içeriden daha iyi de bilen bir dış göz olması nedeniyle e, önemsedik. Hmm. Ee, Fatih Gökhan Diler arkadaşımız e, kendisiyle görüştüm. E, buralarda e, senin için kıymetli ekstradan e, bir o iç ve dış gözün e, vurgusunda önemsediğin bir yer oldu mu? Ee, şeye benzetmiş Hollanda ve Almanya'da tanık olduğu hareketleri benzetmiş. Yani çok büyük bir yaratıcılık var aynı zamanda Türkiye'de de diyor. Yani gerçekten o yazılamalar çok harika Yani çok çok çok bu kadar çeşitli, bu kadar yaratıcı olabileceğimizi fark ettik sanırım. Ve tabii diğer tarafta... Gençlerin çok eğlenceli bir şekilde kendilerini Hı -hı. ifade ettiğini söylüyor. Parkın etrafında tabii geleneksel sor örgütleri de gördük. Eski tarz tepki gösterdiler. Ama hani bu ıı, genç doksanlı ıı, kuşağın temsil ettiği topluluk getirdiği siyasete o yaratıcı üstü bu. Iı, içinde değişik olmuş. Sonrasında işte tabii ıı, özellikle yoğunlaştığı kısım ıı, Avrupa Parlamentosu'nun da çok sert... ...tepki verdiği Erdoğan'ın kendi tutumu. Ee, Erdoğan'ın e, bu e, Avrupa nezdindeki imajının da yani dış dünyaya karşı imajının da e, 3-4 yıl öncesine kadar gayet iyi oldu. Ama bu reformlardan devamı gelmedikçe a, e, AK Parti'nin bir şekilde statüko partisi gibi algılanmaya başladığını söylüyor. Hı hı. Senin dışarıdan Türkiye'nin ve özellikle de Erdoğan'ın şahsının bu şekilde görüldüğüne dair hani kendi okumalarından da var mı şeyler? Çünkü bir hali bakınıyorsun. Tabii mutlaka. Yani Gökhan yakın zamanda anlattı dışarıdan nasıl görüldüğüne dair daha yakından tanık olunca hani büyükşehir'e gitmişti bir toplantıya. Zaten bizim gördüğümüz onların görmemesi imkansız. Öte yandan dış basın zaten olanları daha fazla verdi. hani Erdoğan'ın nasıl bir tutma içinde olduğunu belki Türkiye'den daha fazla dış basın biliyor şu anda. Dış basından, pardon yanlış söyledim, dış basından aktardığı şekilde Avrupa ve dünya biliyor. Ee, bu mecliste karşılığı olur mu ee, sorusu bir hayli... E zihinleri kurcalayan bir şey. Hani temsiliyetsiz çıkan aslında ve geleneksel muhalefetin de peşine takılıp hani durumdan biraz pay çıkarmaya çalıştığı ama aslında layıkıyla temsil edemediği sonuçta parti karşılığı da olmayan bir hareketten bahsediyoruz. Lagendaik Doğru aşamada tabii siyasi örgütlenme kurmanın Türkiye ...ortamında zor olduğunu biliyor... ...özellikle parlamentoda bu baraj... Hı hı. E, ...sıkıntısından da dolayı... ...ama Avrupa'da yeşil siyasetin... E, ...yükselişi... E, ...büyük partilerin dile getiremediği... ...benzer kaygıları kullanarak oldu diyor... Hı hı. ...ve Türkiye'de de bunun pekala... ...mümkün olabileceğini söylüyor... ...ve baraj söylüyor. sorunundan bahsediyor... Hı hı. ...seçim barajından bahsediyor... ...ve %50'lik bir statüko partisi var... ...bunun alternatifi yok diyor... Ee, yine de yani bizim hantal yapının bile herhalde bir yerlerde belki zorlanmasını gerektirecek e, hı hı. bir kırılma yaşanmıyor da değil. Ee, senin çok sevdiğin bu e, dosyalardan farklı olanlardan bir tanesine geliyoruz. Evet, Besim Deliloğlu'nun Agos için kaleme almış olduğu bir yazı. AKP Kemalizmin hatalarıyla kendini doğrulamaktan vazgeçmeli başlıklı bir yazı. Sosyolog Profesör Doktor Besim Deliloğlu diyor ki AKP'nin K'sı büyük, A'sı küçüktür diyor ve biz de bunu basarken yani yazısında da A'yı küçük harfle yazıyor. Bu kadar güçlü bir kalkımı, fetişizmi asla güçlü bir adalet duygusuyla barışık olamaz. Çünkü adalet sadece rantı paylaşmak değildir diyor. Dolayısıyla bu adalet rant ikilemi üzerinden partinin ve parti üzerinden de tabii bir e, büyük bir iktidar partisi olarak e, e, Türkiye'ye son e, dayattığı e, sürece dair e, çok ilgi çekici analizleri var e, Sosyolog Taylaoğlu'nun e, ve bir dil suçmesinden de bahsediyor evet. e, Başbakan Erdoğan'ın Başbakanın... Biz milletimize rant sağlıyoruz demesinden bahsediliyor. Yani, ve diyor ki velev ki rant tüm toplum tarafından eşit bir biçimde paylaşılmış olsun yine de rant değil midir diye soruyor. Ee, tabii burada e, yani kemanizme karşı ve askeri vesayete karşı e, büyük bir mücadeleyle e, ve bir dönemin e, baskılarının bizzat mağduru olmuş bir e, yoldan e, başlayan bir partiden bahsediyoruz. Ve e, onun şimdi gelinen yerde e, benzer... E, hı hı. ...o ıı, üslupları... Iı, ...benimseyerek... Iı, ...devam edişinde... Iı, ...trajikomik bir hal var bir miktar gördüğümüz. Ee, evet. Burada bir... Iı, ...sol ıı, vurgusu da var. Yani... Iı, ...Delaloğlu'nda Türkiye'de solun... ...genellikle Kemalizm'in bir varyantı... ...olarak ıı, davrandığı. Iı, Hep dile gelmiş bir şeydir. Modernleşmeci sol denen şey. Evet. Hafızası güçlü, pozitivist olmayan, dinle, imanla, uğraşmakla e, kafayı bozmamış e, bir solun. E, kendi deyimiyle siyasal maneviyatı güçlü bir solun. E, daha kapsayıcı, tabii haklı dil tutturucu e, ve dolayısıyla da e, daha etkin e, bir muhalif e, güç olarak e, ortaya e, çıkma ihtimali var... E, Besim Delaloğlu'nun görüşüyle. Senin için e, çarpıcı e, hani e, okuduğunda e, şöyle düşündüğün şey var. yerleri var mıydı? Yani bence yazının tamamı çok çok iyi ifade ediyor mevzuyu ama en çok şöyle bir şey sor söylüyor: e, şehrin göbeğinde. Bir parkın AVM yapılmasıyla mücadele etmenin en doğru yollarından biri de AVM'lere girmemek. AVM'lerden alışveriş yapmamaktır diyor. Beyoğlu'yla çok aşırı neşir olan biri olarak Demirören Alışveriş Merkezi'ne girip alışveriş yapmadığını, daha doğrusu yapamadığını, hani vicdanının buna el vermediğini söylüyor. Ve bir başka mücadele yönteminin de evet biz bu AVM'lere girmiyoruz dediğimizde çok güçlü bir etki sebep olacağını düşünüyor. Bence de çok önemli burası. Zaten e, o vurgu e, sivil itaatsizlik olarak başlayan eylemlerin kendisinde de vardı yani hani toplu olarak bir şeye tavır koyduğunda bir yerden alışverişi kestiğinde bir davranış kalıbını kırdığında Hı -hı. E, onun yansımalarının görünüp e, şöyle bir sisteminde silkelenmesi şeklinde sonuçta AVM'ler var ve... Hı -hı. E, bir yerlerde olmalarında da mahsur yok ama hı. her yerde mi ve e, özellikle İstiklal Caddesi gibi kendine has bir dokusu olan bir yerde o heyula zaten hı. Demirören varken e, bir de o yegane yeşilin içinde bu kadar gıyabımızda ve bastırılarak çıkan e, zorla dayatılan halin e, zaten herhalde alışveriş dışında her şeyi ifade edeceği de kesin herhalde son bu zaten yaşanan üstelik ölümlere kadar varan acılardan sonra hı hı. giderek daha da ee, ağır bir anlamlar yükleniyor. Tabii. Ve bu isyan ailenin de bizim kişisel yaşam içimizi etki edeceğini de düşünüyorum aynı zamanda. Yine Deliloğlu diyor ki yani cebimizde üç tane cep telefonu taşıyıp nükleer santrali karşı olduğumuzu söylemek de çok samimi değil. Dolayısıyla tabii alternatif çevre politikaları üretenlerin ona mu <gülüyor> tekabül eden yaşamlar benimsemesi gibi bir samimiyet testi de gerekiyor. Aynı şey politikanın içinde olmasak da günlük hayatımız bu kadar politikken zaten herhalde hepimiz için geçerli. Yani böyle bir kırılma dönemini yaşadıktan sonra <gülüyor> ona bu kadar ters... O bedelleri bu kadar aratacak eski rahat, konformist alışkanlıklarla herhalde hayat pek devam etmeyecek. Kesinlikle aynı fikirdeyim. E, madem isyanla başladı, e, isyan e, ifade eden bir şarkıyla devam etsin. Evet, Hakan Vreskala'dan e, dağılınan şarkı. E, ama şarkı tabii özü itibariyle İsviç, İsveç'te yaşayan müzisyen Hakan Vreskala'nın sözleri ve kendisine ait bir şarkı. Fakat... Ee, bu tabii ki barikat versiyonu. Biz barikat versiyonu değil, orijinal versiyonu açılacağız. Bir dinleyelim bakalım. Ee, bir hayli sağlam e, şeyler, e, ne derler ona e, sözlerle yakın geçmişimizin her tür acısından şöyle bir geçiriyor. Ee, dağılalım, toparlanalım. Evet, dinliyoruz. Esim Derlaloğlu'nda e, A harfi ve K harfi üzerinden Hı -hı. yaptığımız bir oyun vardı. E, kendisinin de zaten bu şekilde hem e, ortaya koyduğu hem de görsel olarak da e, gösterilmesini önemsediği. A'nın evet. küçüğü, adaletin küçüldü, K'nın kalkınmanın büyüdü. E, benzer bir oyun e, bizim bu haftaki manşetimizi belirledim. Evet bu haftamızın manşeti halk oyalaması ama A Eğik ve biraz aşağı düşer şekilde duruyor. Biz de böyle bir kelime oyunu yaptık. Yani oylamanın bizi e, oyalama <gülüyor> e, olarak e, ortaya çıktı. Öyle hissedildiği e, hali ruhiye biraz e, gönderme olmak üzere. E, özellikle tam baskıya hazırlandığımız çarşamba e, gecesinde ortaya çıkmış bir referandum ihtimaliydi bu. Evet. Ee, tabii e, referandum hani öz itibariyle demokratik bir nabız yoklama anlamına gelecektir diyoruz hani ama tabii bağlamından koparıldığında şimdi e, bunu parktaki ağaçları keselim mi kesmeyelim anlamı taşıyan bir referandum yaşanan gerginliği düşürmek yerine sanki acaba çok da iyimser bakmak olacak olacaktır gibi. Sonuçta e, yani olay e, tabii Gezi Parkı'nı çok simgesel hale getirecek bambaşka e, anlamlar yüklendiğinde e, bütün bir e, AKP'nin şimdiye kadar e, dayattığı ve herkesin taşıran damlası haline gelen farklı e, siyasi birikimlerin ifadesine dönüştüğünde e, ortaya çıkan o e, hı hı. referandumda hem biraz e, zaman açısından oyalama... E, Biraz bir e, AKP e, Başbakan Erdoğan'ın nezdinde e, yıpranan meşruiyet Hı -hı. tamiri. Yani sanki e, çoğunluğa sorun dediniz. E, işte biz de sorduk. Hı -hı. Biraz ee, göstermelik, biraz sanki geçiştirme biz de zaten bir bunu söylüyoruz. Oyalama. Çünkü orada sorulacak soru çok e, kritik olacak. Oysa iş e, ağaçlar ya da işte idare mahkemesiyle e, yürütmesi durdurulmuş toplu kış, e, topçu kışlasının inşaatı. ...nı da e, aşan e, çok farklı Hı -hı. noktalara gidiyor. Biz e, yayında bu yayına hazırlanırken e, dün e, Gezi Parkı'nda bir hayli de yoğun toplantılar evet, oldu. Öğlen 4'te başlayan ve 8 saate bayağı uzun bir süreye yayılan bir forum düzenlendi. E, sanırım henüz daha belki bilmiyorum biz yayına girmeden önce açıklanmamıştı. Bugün forumdaki alınan kararları açıklayacak Taksim Dayanışması. Ee, özellikle tabi bu... Iı Temsil sorunu da gündeme geldi. Ee, Hı -hı. Süre uzadıkça e, farklı grupları kapsayan ve aslında bir örgütlülük üzerinden yan yana geliş olmadığı için de... E, ...o zor şartlarda Gezi Parkı'nın içerisinde e, yan yana duruşu da bir hali sınıyan e, bir süreçten bahsediyoruz. E, Başbakan Erdoğan en son içinde Taksim dayanışmanın temsilcilerinde bulunduğu... ...işte Hı -hı. kalabalık sanatçıları da kapsayan bir grupla yan yana geldi... Dayanışma buradan sanki dayatılacak işte ben dedim oldu bir karar çıkmaması ve onun tepki çekmemesi adına önce bir bilgilendirme yaptı ve ardından da bu forumlara açıldı gidelim mi kalalım mı hangi şartlarda nasıl yapalım diye benim tweetlerde takip ettiğim işte saat 11'de bir açıklama olacak. Kararlar bildirilecek bir de genel şu anki hani dönen ne diyeyim hani sızan Hı -hı. haberlere göre büyük ortak bir çadırda nöbetleşe olarak tüm fraksiyonların Hı -hı. siyasi örgütlerin geri plana çekileceği ve tek bir çadırda birleştireceği Gezi Parkı'nın içinde ve onda da nöbetleşe olarak kalınacağını Hı -hı. duyduk söylentilerden. Ee, bir diğer hikaye tabii e, bir yandan e, Gezi Parkı ile ilgili en azından yargı kararının e, saygı gösterilmesi e, noktası. E, o ister istemez içtevalinin de gençlerle yan yana gelmesini gerektirecek e, Iı, ...kamuoyu baskısı denen şeyin ıı, ortaya çıkmış olması ıı, hı hı. büyük bir kazanım ıı, ve önem arz ediyor. Ama bir yanda aynı saatlerde ıı, tabii Ankara'da ıı, dirilişe ıı, destek veren Ankara'da ıı, çok ıı, yoğun saldırılar evet, sürüyor. Yani dün hala devam ediyordu. E, e, şey e, Ölümler arka arkaya hı hı. geliyor ve bunların hepsi e, bir anlamda... E, Gezi Parkı'nın üzerine e, yapılması... ...düşünülen işte o kışlaya... ...o kanı sıçratıyor... E, ...söylenecek, beklenecek... ...talepleri... E, ...parkın... ...kendisiyle sınırlamanın... ...çok ötesinde... E, ...yeni bir dönem dayatıyor... E, ...herhalde e, grupları... ...biraz düşündüren de o... ...yani hı hı. E, o... E, ...parkın... ...kendi anlamı dışında kapsadığı şeylerin de bir anlamda e, temsilini, takibini yapabilmek, e, yarıda bırakmamak süreci. E, sen de parkın müdavimlerinde yandın. E, geçilen zamandaki değişimi nasıl değerlendiriyorsun? Yani ilk baştaki ruh, şimdi gelinen şey. Seni bir genç olarak tatmin ediyor mu? Ne yani kesinlikle çok umut verici bir şey olarak görüyorum aynı zamanda bu direnişi ama iki haftadır şu var, yani bir çekirdek kadro başlattı. Ondan sonra e, çeşitlilik sağlandı. Çok çeşitli örgütler bir arada mücadele ettiler meydanda. Sonra şu anda hani parkta nöbet tutan çekirdek kadro devam ediyor. Yani o zaten parkın müdahale son müdahaleden önceki hali inanılmazdı. Yani böyle bir... Komin hayat, dayanışma yani ben parka aç giriyordum, tok çıkıyordum çünkü yani hani suyundan tut yemeğine kadar kimse kimseyi aç bırakmıyor, o kimse kimseyi susuz bırakmıyor. Böyle hani hiç tanımadığımız insanlarla gayet sanki yıllardır tanışan arkadaşlar gibi yani o çok farklı bir atmosferdi. Ee, ve bu atmosferin sonucunda seni e, ne tatmin eder? Referandumun etmeyeceği çok belliydi. Yani de. tabii çözüm biz bunu zaten hani baş yazıda da e, manşet haberinde de belirtiyoruz. Diyalogla müzakereden geçiyor. Referandumdan değil ilk aşamada yani dört tane ölü, onlarca yaralı varken e, yani Robert Koptaş geçen Sky Türk'te bir programa çıkmıştı. Hani bazı şeylerin müzakeresi Pardon bazı şeylerin referandumu olmaz hani mesela idam cezasını referanduma sunabiliyor muyuz? Tabi ki referandum her zaman en iyi çözüm değildir hani. Dolayısıyla e, bu ta takip şeylerin e, taleplerin takip edildiği e, bir miktar genel diğer politikalarında açık edildi. herhalde e, bir hayli yine hararetli günler. Ee, ...bizi bekliyor olacak... Ee, ...bu haftamızda... E, ...Evrim Kepenek'ten... E, ...özel, upuzun, tatlı, çok kapsamlı... ...bir e, hemşin... E, ...röportajı oldu... ...Yerevan Üniversitesi Öğretim Üyesi... ...Lusine Saakyan'la... E, bir röportaj Hemşin kültürünü e, araştırmak isteyince Karadeniz'de e, soluğu alıp orada Hemşinlilerin yaşadığı köylerde geçirdikleri tüm evreleri içerden yaşayan Lüsine Sakağanlı Evrim Kepençi'nin e, röportajı bize özel oldu. E, yayınlandığı için hani e, çok e, mutlu olduk. E, i̇kinci şarkımızı da dolayısıyla e, ona dair seçtik. ikinci İkinci şarkımız VOVA grubunun Hopa hemşinlilerinden derlenmiş Türkçe ve hemşince şarkılarından oluşan Hamşesu Hıak doğru telaffuz ettim bilmiyorum adlı albümünden. Grubun da kurucularından olan Hikmet Akçı'nın derlediği bir sevda şarkısı Kukkun Kuka Gonçagu yani Türkçesi Kukku gelirde Öter. Aspat gel madet attun yazıcik elok divar Aspat gel madet attun yazıcik elok divar Atmonet <Takisse> mona mona bitum kuma epola Hatun inzi konet sekeziyan aspat kola Hatun inzi konet sekeziyan aspat kola می تاخد دست جسهرخانی جمی، با تو می تاخد دست جسهرخانی جمی، آخو با بگو زد و بازدی ابند جهت تو می نقصو مشا مو استا گرجات هاتون بی تاخ پسون نشامو استا گرجات 949 Açık Radyo Reklamlar Kozmetik ve makyaj sektöründe lider İtalyan şirketi Türkiye'de iş ortağı veya tek yetkili temsilci arıyor. Daha fazla bilgi için www.doktorline.ch. Yeni bir araç bulma derdine son. 0850 333 24 24'de arayın. Konforlu araçlarımızla konuklarınızı veya sizi istediğiniz zaman, istediğiniz yere ulaştıralım. Yeni bir <gülüyor> Akıllı şebeke Yeşil ekoturizm, akıllı organik tarım, enerji, akıllı şebekeler. akıllı Hepsi ve daha fazlası Eco IQ'da. Eco IQ. Her right kitapçılarda ve bayilerde.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 Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldere. Her, her, Pazar akşamları 8'de açık radyoda. Kainatın tüm seslerinde ses, ses, ses. açık radyo. Radyo Agos. Radyo Agos'un en keyifli kısmındayız. Ee, kendi kendimize sayıklamalarımıza bir son verip e, konuklarımızla olabildiğimiz bölüm. E, bu hafta da e, özellikle gençlerle ilgili çalışmalarıyla tanınan Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın e, genel müdürü. Ee, sevgili Yörük Kurtaran bizde e, kırmayıp e, sabahın köründe geldiği için e, yine özel teşekkürlerimizle. Hoş geldiniz teşekkür Yörük ediyoruz, Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ve günaydın. Ee, biz e, sizle söyleşi arkadaşımız Barış Yıldırım özellikle tabii gençler üzerinden yaptı yani evet. e, parkın ortaya çıkardığı genç hareket e, onun bir, ona bir miktar aslında gafil avlanmış <gülüyor> oluşumuz memleketçi e, onun ayrıntılarına geliriz ama hani e, park süreci e, çok dinamik dolayısıyla her gün her an e, yeni yeni e, konuları da gündeme getiriyor bir miktar biraz önce konuştuğumuz belki noktalardan başlayabiliriz. Bu forumun, forumdaki tartışmalar saat 11'de yapılacağı söylenen açıklama parka, parkın yeni geldiği karar eşiği sizlere, size neler düşündürüyor? Yani bir kere bu forum gibi şeyler bizler için böyle yeni olduğu için bir kere o havanın kendisi bence çok önemli bir şey. Yani dün işte parkta ee, i̇nsanların istediği zaman işte ayağa kalkıp bir şeyler söylüyor olmasının kendisi bence zaten çok değerli. Oradan ne karar çıkarsa çıksın. O yüzden onu bir kenara koymak gerekiyor. Ee, onun dışında da ben geçtiğimiz işte iki haftalık süreçte hakikaten e, ciddi kazanımlar da olduğunu düşünüyorum. Yani işte bir AVM ile başlayan süreç şimdi yargı kararına e, bakalıma kadar e, gerilemiş durumda. Bunların hepsi bence e, ciddi anlamda işte e, sokağa dökülen insanların e, bir şekilde söke söke aldığı şeyler. O yüzden biraz daha işte Sadu herhalde bu kazanımları oradan nasıl bir e, nasıl diyeyim e, bir yenilgi haliyle değil. Aksine e, buradan önemli bir şey çıkarttık hissiyatıyla. Ee, götürmenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım e, ne açıklama gelecek. Yani ben de heyecanla bekliyorum. Ee, vallahi derdim e, kimsenin başına bir şey gelmeden o şey hissiyle, iyi bir hisle e, bu işin işte e, başka bir şekilde devam etmesini sağlamak aslında. Siz şahsen e, parktan grupların e, yani şimdi bu sızan hmm. bilgiye göre işte bir e, nöbetlişe ortakçadır e, ve e, polisin hiçbir hmm. müdahalesinin olmadığı hmm. e, bütün sürecin takibini yapacak temsilen orada durması ve e, parkın e, bunun dışında başta tabii partiler e, flamalar vesaire olmak üzere e, tahliyesi. E, bu... E, konuşulup hani üzerinde hafif mutabakat sağlandığı gibi olsa duruyor. gerek Hı -hı. duran şey siz sıcak bakıyor musunuz? Yani evet bakıyorum. Ee, dediğim gibi çünkü burada tabii kurumlar, örgütler, çeşitli işte toplum kuruluşları, siyasi partiler var. Fakat onların dışında bu konudan araştırmasında gösterdiği gibi çok ciddi bir e, örgütsüz kitle var. Yani örgütsüz derken hem siyasi partilerle ilişkisi olmayan hem de Sivil Toplum Kuruluşları ilişkisi olmayan... ...ve de bu kitlenin de herhalde e, en az %50'si hayatına ilk defa böyle bir şeye de katılıyor ediyor. O yüzden bundan sonra yani yarınla ilgili sadece Gezi Parkı ile ilişkisi olmayan ama yarınla ilgili... E, ...ya biz bir şey başardık hissinin e, devam etmesi için... Böyle bir formül bence yeterli olur diye düşünüyorum. tabii orada yargıya bakmak lazım sonra işte yargıda başka bir şey çıkarsa çevre hakkı temel haklardan bir tanesidir. O yüzden o ağaçları kestirmemekle ilgili ne yapmak lazım? Bence bunların hepsini konuşmak lazım ama bugün itibariyle ben böyle düşünüyorum açıkçası. Diğer talepler bir hayli baskı yarattı tabii bu evet, yani, hani tabiri caizse maksadını doğru. aşar ya. Yani e orada bence temel olan şu açıkçası bütün bu işte bir ağaçla başladı başka bir şey dönüştü falan ama sonuçta sadece bu şehirle sınırlı kalmayan. Ama birçok şehirde insanların günlük hayatta yaşadığı ciddi bir şiddette oldu. Yani işte polis şiddeti vesaire filan. O yüzden burada bence iş sadece parkla sınırlı kalmadan sorunların cezalandırılmasını da içine alan bir formülle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da zaten her yerde söylüyorum. Yani insanlar bir şekilde bence başlarına gelen şeyi unutmayacaklar. Ee, ve bunun daha böyle kindar biçimde başka kanallara akmaması için e, bunun sorumlularının ben mutlaka cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, bu şehirdeki insanların başına bir şey geldi. Ben e, kolay unutulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O herhalde parkın dışında hepimizin üstünde yani hani sadece park direnişçileri değil... ...hepimizi kapsayan takibini yapmamız gereken de bir şey olacak. Hani bir miktar onların da üzerinde çok yoğun bir baskı olarak kalıyor. Yani atmosfer baskısı işte. Doğru. Biraz önce konuştuğumuzda Yenef'le yani Ankara'dan bu haberler geldikçe... ...parkın tabii kendi o direnişin getirdiği inanılmaz kazanımlar var, yarattığı atmosfer var. Ama bir yandan da sanki... O bir de baskı ortamı var hani şimdi şu an mı bırakacağız muhtemelen herhalde içeride tahmini güç değil böyle şeyler oluyor kesin oluyordur ben hep bu tip anlarda kendimi o işte resimden çıkartıp büyük resme bakmaya odaklanmanın önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü o, o anın getirdiği bir büyülenme oluyor. O büyülenmeyle beraber hakikaten insanlar o büyük resmi kaçırabiliyorlar. O yüzden büyük resme odaklanarak günlük siyaseti hayata geçirmenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Onu altı çizmek isterim. Ee, bu noktada hani e, stüdyonun yaşlısı olarak e, bana çok fazla Hı. şey düşmez. Genç kuşağa duruyorlar. Ben gayet görüşebiliriz. yani <gülüyor> Olsun konuk dışı. Zeynep'e pas e, vermek için elimden gelen her türlü flörtü evet. yapıyorum. Tamam Hı. o zaman ben e, zaten röportajın e, bağlamı da biraz buydu. Bu gençlik hareketi midir değil midir diye. Örneğin benim 18 yaşında yeğenim var. Bilgisayar başından zor kaldırdığımız yeğenim meydanlara çıktı. Hı hı. Yani nedir bu gençleri sokağa dökensizce? Vallahi e, işte şöyle bir şey var. Yani e, bu Konda'nın araştırması da onu söylüyor. Bu özgürlük teması orada önemli bir şey. Ve e, herhalde e, yani en azından ben öyle görüyorum. E, bir şekilde bu ülkede bizim toplumsal hafızamız, bütün süreçlerimiz e, iyi gencin kendimize ...benzediği üzerine kurulu. Bunu ülkede... ...bence birçok kesim... ...yani bunu böyle yapıyor. Bu böyle maalesef bizi yatay kesen bir hastalık. O yüzden öğretmen içinde... ...iyi öğrenci, işte öğretmene benzeyen... Anne baba içinde iyi öğrenci kendisine benzeyen, ne bileyim işte kafası ne kadar açık olursa olsun bir hoca içinde iyi öğrenci işte kendisi gibi düşünen filan böyle bir yatay herkesi yatay kesen bir şeyimiz var maalesef hastalığımız var. Bu çerçevede bugünün gençleri tabii böyle düşünmüyorlar. ...ha Dün öyle düşünüyorlar mıydı onu da bilmiyorum. Yani bunda biraz böyle sağda solda söylemeye çalışıyorum. Böyle gençleri yeniden keşfettik ya bir anda. Ee, ama aslında varlardı ya e, ve de böyle bir olay üzerinden keşfettiğimiz zaman acaba yeni bir gençlik miti de ortaya çıkartıyor muyuz? İşte hani ah bugünün gençleri artık işte şöyle yani böyle bir toptancı anlayışla e, acaba orada e, bugünün gençleri çok değişti ve onlara bir tarihsel misyon yüklüyor muyuz acaba? Hani bu durumdan bizleri tırnak içinde kurtarmaları için falan. Ben bunların hepsinin problemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu toptancı anlayışlar anında... ...başka türlü toptancı anlayışları da dönüşebiliyor. Yani çok basit örnek vereyim. Bundan işte ne bileyim... ...yüz sene önce gençlerin subaylar ve işte şeyler olarak bu ülkeyi kurtarması için bir çaba vardı ve onlar devleti kurtarmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra birileri geldi dedi ki hayır dedi bu gençlerin hepsi teröristtir dedi ve o zaman biz gençleri sorun olarak görmeye başladık ve de o sorunu çözmekle ilgili de şeyler ürettik yani eğitim sistemini yeniden tasarladık vesaire vesaire. O yüzden bu işte gençlerin hepsi şöyledir veya hepsi böyledir gibi anlayışların ben tamamen dışında kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bir. ikincisi bir de tabii gençler gençler gençler diyoruz ya yani hangi gençler diye bir soru var ortada. Gençler homojen midir yoksa farklı sosyal sınıflar İnançlardan işte inançlardan e, Vesaire mi gelirler yani Bu da çok önemli bir şey bence Çünkü e, bunu da yine e, işte bir yerde geçen gün söyledim Yani işte bu hafta sonu maalesef e, iki tane miting var Ankara'da ve İstanbul'da e, Bence orada da ciddi olarak bir genç kitle göreceğiz e, O genç kitlenin Değerleriyle ...işte bu Gezi Parkı'nda bu işin omurgasını oluşturan gençlerin değerleri... ...hayata bakışı arasında bir fark var mıdır derseniz bence var. O yüzden böyle bir... ...şimdi etrafta da onu da çok sevmiyorum böyle ye kuşağı vesaire falan gibi şeyler konuşuluyor ediliyor ama... ...yani y kuşağı sanki bütün bu ülkedeki işte 15-24 yaş arası 12,5 milyon genci... ...hepsi için söylenen bir şeymiş gibi bir algı var. Ben... Onun da hiç öyle olmadığını düşünüyorum. Yani burada biraz bunu bu işi parçalayarak bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Parçaları o zaman ikinci bölümde daha bir ayrıntılı bakalım. Seni büyük bir kötülük yaparak programı müziklerini hazırlayan alt uyuğumuzun efsanevi açıklamalarıyla baş başa bırakacağım. Bir direniş şarkısıyla devam edeceğiz. Evet, Elena Fedra ve e, Periklis Tusukalas'tan Rez İstanbul şarkısını dinliyoruz. Yunanistan'da yanışma sesi, bestelenmiş müziği, Apostolos Hadzihristos'a sözleri, Yorgos Fatih'te sahip bir şarkı. E, Türkçesi kayıtçı anlamına geliyor ve bu bir uyarlama. Sohbetlerin en güzel kısmı aralarda devam ediyor. <gülüyor> o yüzden e, onu programa evet <gülüyor> e, yansıtmakta fayda var. E, bir böyle bir hani benim için şey şu gafil avlanılmış ortaya çıkan yeni keşfettiğimiz birden yoktan e, bu meşhur 90 kuşağı efsanesi. O biraz önce de bir de bahsettiğin şu X, Y, Z'ler bizim bu sınıflandırma anlayışlarımız. Onları biraz açıp bu arkadaşlar bu kadar karşı geldikleri <gülüyor> e, o sınıflandırmaların nerelerine oturuyor, nerelerine otur İzlediğiniz Biraz yakından bakalım Tabi yani bir önce şunu söyleyeyim Tabii Her kuşak Bir önceki kuşakla ilgili Bir şeyler böyle Olumsuz şeyler zaten söyler yani Çok basit örnek vermek için söylüyorum Bu hep anne babalar der ya işte oğlum kızım ben Ne bileyim işte 70 yılında Ankara'da Öğrenciyken şöyle böyle yapıyordum oysa ki Sen bugün işte bak 20 yaşındasın hem de Böyle imkanlarla işte niye böyle Yapıyorsun filan gibi böyle efsaneler vardır Bunu herkes herhalde bu lafı yemiştir hayatında yani Bunu anneanneler babaanneler anneanneler Annenlerimize, babalarımıza söylediler. Onlar da büyük ihtimalle çocuklarına söylediler. Çok büyük ihtimalle o çocuklar da kendi çocuklarına söyleyecekler. Bir kere böyle bir gidişat var. Ama gençleri tabii içinde bulundukları o toplumsal koşullarla beraber düşünmek gerekiyor. Çünkü onlar da böyle akvaryumda yaşayan insanlar değil. Yani günlük hayattan etkileniyorlar, başlarına ne geldiğiyle ilgili ilerliyorlar vesaire filan. O yüzden yani orada böyle bir karşılıklı bir etkileşim de var. Ben o hep örneği şuradan veriyorum. Daha böyle doğrudan konuşuyorlar, çatır çatır hani düşündüklerini söylüyorlar, belirli filtreleri falan yok. Şöyle bir örnek var, bence önemli bir şey. Bakın köşe yazarlarının Twitter'da attıkları tweetlere bakın, 4-5 tweetten önce söylemek istediğini söyleyemiyor. Arda arda çünkü bütün programlanmış şeyi onun üzerine kurulu, yazı üzerine kurulu mesela. Oysaki Twitter'ın 140 küsur karakter olmasının bir nedeni var. Yani bu bugünkü işte hayatın bir çıktısı olarak Twitter ortaya çıkıyor. Yoksa Twitter öyle olduğu için insanlar ona göre programlanmıyor. Yani orada öyle bir farklı bir şey var. O yüzden bütün bu iletişim kanallarını, kanallarını kullanabiliyor olmaları, sosyal medyayı... ...hem işte benim gibi daha kırklı yaşlarında olan insanlardan daha fazla... ...hem de daha farklı kullanabiliyor olmalarının... ...ben işte o... farklar açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok basit örnek vereyim size. Çok büyük ihtimalle 16 yaşında... ...lise çağındaki... ...illa lisede okumasına gerek yok biliyorsunuz. Türkiye'de çünkü gençlerin %70'i... ...liseden mezun olabiliyor. OECD ülkeleri içinde liseden mezun verebilen... ...en alt seviyedeki ülkeyiz. 30 küsuruncu ülkeyiz. Bir de ama şöyle bir algımız var ya... ...gençler hepsi öğrencidir falan gibi. Yok <gülüyor> böyle bir şey. Fakat orada şunu söyleyeceğim... Ee, Liseli gençlere baktığınız zaman çok büyük ihtimalle eğer imkanları benimle aynıysa e, benden daha fazla saat internet kullanıyorlardır ama mesela benden daha az e-posta kullanıyorlar. Oysa ki bu ülkenin yetişkinleri e, internet kullananların zaten e, mesela e-posta kullandığı üzerine kurulu bir anlayışla hayata bakıyor. Böyle bir şey yok. Gençler eğer okulla veya piyasayla alakalı işler yapmıyorlarsa hayatta e-posta kullanmıyorlar. Ama iletişim kuruyorlar mı? Kuruyorlar tabii. Twitter üzerinden kuruyorlar, Facebook üzerinden kuruyorlar. O yüzden mesela Twitter'ı siyasi açıdan da bu geçtiğimiz iki haftadır bu kadar... Fazla kullanıyor olmaların nedeni zaten sevgilileriyle de böyle iletişim kuruyorlardı. Yani orada bunu bir hani aha biz işte sokağa örgütlemek için Twitter'ı böyle kullanıyoruz diye bir şey yok ki. O bir iletişim aracı. Biz nasıl telefonu istediğimiz farklı şeyler için kullanıyorsak onlar da Twitter'ı bunun için kullandı. O yüzden bunu böyle anlatabiliyor muyum? Böyle şeye çıkartıp dağlara göklere çıkartıp işte işte bakın gençler bunu keşfetti filan. Hayır böyle bir şey yok. Sorun. Bizdeydi çünkü birileri zaten onların Twitter kullandığını bilmiyordu. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu gençlerin bir noktada patlayacağı ve artık bir noktada sokağa döküleceğinin işaretleri var mıydı sizce daha önce? Gençler yüz senedir hep patlarlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle tabii bu dediğim gibi kuşaklar değiştiği ölçüde. Yani bana ne yapmam gerektiğini söyleme. ...ben kendim zaten kendi doğrumu bulurum diye bir anlayış var. Bence bugünkü patlamanın tabii görünen bir tarafı var çok yüzeyde. Fakat görünmeyen bazı şeyler de var. Yani çok basit örnek vermek için söylüyorum size. Mesela biliyor musunuz bunları çok insan bilmiyor ama... ...her sene Gençlik Spor Bakanlığı'nın... ...artık bir Gençlik Spor Bakanlığı var Türkiye'de son 2-3 senedir. Gençlik Spor Bakanlığı her sene gençlik kampları düzenliyor... Ve bu gençlik kamplarına işte genç kadınlar, erkekler işte 18-25 yaş arası gençler katılıyorlar. Ücretsiz olarak bilinen kaç bin tane genç işte gidiyor iki hafta bir yerde çeşitli faaliyetler yapıyor filan. Biliyor musunuz Türkiye'de son iki senedir bütün gençlik kampları, devletin düzenlediği bütün gençlik kamplarında kızlar ve erkekler ayrı biliyor musunuz bunu mesela? Hayır. Aynen öyle. Hepsini ayırdılar. Bütün sadece kamplar değil bütün ulusal etkinliklerde erkekler ve kızlar artık ayrı kamplarda bulunuyorlar. Hatta o kamplarda eğitmen olarak çalışacak gençlik liderleri denilen insanların eğitim kampları bile artık kızlar ve erkekler olarak ayrılmış durumda. Şimdi dediğim gibi yani bir zaten genel olarak görünen şeyler var bir de daha altta kılcal damarlarda başka türlü bir şeyler de yürüyor. Bunların hepsini toparladığımız zaman... ...şimdi mesela gençlik kampı hikayesi... ...gençlerin sokağa dökülmesi için bir neden midir derseniz... ...herhalde liste yapsak... ...on bininci sırada falan olur böyle bir şey. Çünkü zaten kampların yaygınlığı vesaire falan çok az. Ama bütün bu ufak şeyleri topladığımız zaman... ...ortaya çıkan kırılma zaten önemli. Ama bu ufak şeylerin hepsi de... ...en az bunun kadar önemli. O yüzden bu ufak şeylere bakarak zaten o makro resme bakabiliyoruz. Böyle bir değişim var açıkçası. Bir yani... Genel toplumun ıı, tamamında da olan bir saniye hop benim hayatıma ıı, fena halde müdahale ediliyor ıı, hissiyatı. Tabii hayatını ıı, kurmak ve üstüne titreyen bu kuşak için alabildiğine bir dakika... ...beni yaşatmayacaklar, daha büyük Hı. harflerle oldu herhalde. Bir bu e, benim için çarpıcı olan tabii hani o yine şehir efsaneleri var ya... ...işte bunlar apolitik kuşaktı, şimdi Hı. de hani gıyaben hani onlara... ...büyük anlamlar atfediliyor ki bence onun bile dalgasını yaparlar. Hani bu bünyenin hani onunla da dalga geçebilmesi gerekir. Ama e, yere, yerel yerelden de ne kadar besleniyorlar ve ne kadar aslında kodların... ...farkındalarmış diye hissettim. Mesela şöyle bir şeydi hani... E, ...bitmek bilmeyen o yazılar... Hı -hı, işte ...sloganlar hı -hı, hı -hı. dönüyor ya... E, ...İzmir'de olan herhalde bir slogandı bu... E, ...biz Toma'ya İzmir'de tomat deriz. Hı -hı. Yani bu hı -hı. sadece çok zekice... ...bir müthiş hınzır vesaire olmasının dışında... ...hani bulunduğun yerle... E, ...orayla olan... Aslında e, göbek boğanı da gösteren bir şey. Çünkü genelde işte e, gence ya da he, hele yeni yeni kuşaklara atfedilen bir de şey vardı. Hani bunlar başı işte bir havada. Hani orada da yaşar, burada da yaşar. Hani hayatı da öyle kura. İnanılmaz bir şekilde aslında bulunulan yerlere, köke yeni bir tür sahipleniş gibi de ben okudum onu. Yani eski anladığımız Doğru. bura bizim e, mülkiyeti değil. Ama farklı bir sahipleniş... De var gibi geldi. Ben iki türlü görüyorum. Hem böyle bir yerelleşme varken ki çok doğru hem de e, uluslararasında daha fazla entegrasyon da bunun içinde Çünkü mesela yani yine aynı örneğiyle mesela Twitter kullanıyorlar ama tabii böyle bir şey de var. E, şunu ben önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii Türkiye dünya ekonomisine entegre olduğu ölçüdeki aslında bütün güney ülkeleri için geçerli bu. Hatta belki kuzey ülkeleri için de geçerli. Kendi içinde bu e, ekonomik büyümeden pay alanlar ve alamayanlar diye iki tane kategori ortaya çıkıyor ee, ve de işte 2005'teki mesela Paris, Banliye döre, 2011'di yanlış hatırlamıyorsam işte Londra'da, Tottenham'daki isyanlar vs. Bunlara baktığımız zaman burada biraz daha bu ekonomik genişlemenin dışında kalan gençlerin e, ya bununla ilgili böyle yapamazsınız. ...dediğini görüyoruz. Ee, Türkiye'de mesela bence... de yapılan araştırmanın... E, ...demografisine falan bakarsak... ...burada bence biraz daha ben... ...yani eyvallah... ...her şey güzel gidiyor... ...ama e, ben buradan pay almak istiyorum... ...pay almaktan kastım... ...ekonomik anlamda söylemiyorum bunu ama... E, ...bunu böyle yapamazsın... ...yani 10 sene önce yönettiğin gibi beni yönetemezsin... ...gibi bir şey görüyorum burada... ...refleks görüyorum... E, ...o açıdan da biraz daha... İşte Avrupa 68'i ile bağlantılı bir şey olarak hissiyat olarak onu görüyorum. 2000'li yıllarda Avrupa'da özellikle metropollerin dış çeperlerinde ortaya çıkan gençlik isyanlarından bu açıdan bence farklı diye düşünüyorum. O da önemli. O yüzden hem böyle bir uluslararasılık var hem onunla beraber bir yerellik de var bence de. E, Yürek Bey sizde hakikaten sohbete doyum olmuyor ama <gülüyor> bize bahsedilen tamam, sürenin fena halde sonu e, gıyaben devam ettireceğiz daha e, zevkli kısmı bile gelecektir. Hı hı. Ben sadece son bir e, vurguladığınız yer e, röportajda çok çok hoşumuza gitmişti e, ona küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, Gezi Parkı süreci yaşayanlar için önemli bir deneyim. Unutulmaz bir aşk gibi. Gençler bunu ileride hatırlatmasalar bile unutmayacaklar. Hatırlatmayacaklar belki. Çünkü hayatları ve öncelikleri değişecek. Ama bence unutmayacaklar diyorsunuz. Ee, biz de herhalde o yeni bellikten <gülüyor> genel bütün toplum olarak nasipleneceğiz. Ve onlara çok müteşekkir kalacağız. Çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Siz çok sağ, sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler Mersin. Şimdi dördüncü şarkımız e, Hesper Hesperion 21'den. Seni çok hırpaladım değil mi? İşte altı hep böyle yapıyor şarkılarda. Evet Şimdi çok kız kızacak <gülüyor> bana biliyorum çıkışta telefon Bir şey ama Artık affına sığınıyorum. 1974'te İsviçre'de İspanyol müzisyen Jordi Seval tarafından kurulan ve çeşitli eski müzik genellikleri üzerine çalışmalar yapan topluluğun geçen yıl yayınlanan albümünden. Bir Sayat Nova eskisi. Duduk'ta halk Sarı Kuyumcuyan var. Halk Sarı Kuyumcuyan Fransalı Duduk Sanatçısı geçtiğimiz gün geçtiğimiz sanırım 11'indeydi evet 11'inde İstanbul'daydı Aya Erini'de verilen bir konserde yer aldı bunu da hatırlatmış olalım dinliyoruz. Radyo Agos. İstanbul e, ve Türkiye'nin geneli tarihi günler yaşarken e, küçük bir köşede e, geçmişten bir takım e, ne diyeyim, gölgeler hı hı. tekrar e, ortaya çıktı. E, ve onlarla ilgili e, bir haberimiz vardı. Agos'a özel bir haber. Çünkü yine Agos'un önemseyeceği ve Agos üzerinden yayıldığında yerine ulaştığında... E, ...anlamlı bulacağımız bir gelişme. Bir miktar bahsetsene... ...nerede ne oldu? Evet... ...28 Nisan 1915'ten itibaren... ...yargılanan Hünçak Partisi mensuplarından... ...20 kişi... ...Osmanlı hükümetine karşı entrikalar... ...çevirdikleri gerekçesiyle... ...idama mahkum edilmişlerdi. Bundan tam 98 yıl sonra... ...13 Haziran Perşembe... ...Cezayir Toplantı Salonu'nda bir anma düzenlendi. Anmada da Rakıp Sarakoğlu, Masis İskülpçü Yil ve Mustafa Kahya konuştu. Bugün de 15 Haziran Cumartesi yani bugün 15'te saat öğlen 3'te... ...devrimciler Beyazıt Meydanı'nda bir an, anmayla hatırlanacaklar Bu ıı, Ermeni Hınçak Devrimci Partisi hiç duymuş muydun? Hiç duymamıştım. İlk defa ben de böylece de bu vesileyle öğrenmiş oldum. Ve inan hani... E, ...Ermenilerin kendi tarihinde de... E, ...burada zaten hani okullarda bir... E, ...resmi tarihin dışında... ...alternatif tarihi öğrenmek... E, ...imkanı olmadığına göre... ...ailelerde eğer böyle bir... E, ...özel e, vurgu... ...işte bilgi birikimi aktarımı... ...olmayacaksa... ...yine Ermenilerin de bileceği... E, ...bir şey değil. Dolayısıyla biz aslında... Tarihin gediklerini yani resmi tarihin öğretmediği şeyleri hep bu hayat vesileleriyle e, öğreniyoruz. E, bahsedilen aslında son derece e, e, nasıl diyeyim hani bir illegal örgüt değil bir e, siyasi parti taşnaklar, hınçaklar ve ramgavarlar olmak üzere işte Osmanlı döneminin e, hareketliliği içinde. Ermenilerin kurmuş olduğu ve siyasi hayatta yerini aldı. Üstelik de devrimci partiler ve bunlar seçimlere de giriyorlar. Meclise milletvekili de gönderiyorlar. Hınçak Partisi 1887 Cenevre kuruluşuna sahip. Bir de gazeteleri, yayın organları var. ...şimdi de günümüzde Avrupa, Amerika... ...Orta Doğu ülkelerinde... faaliyetlerini devam ettiriyor. Tarihin... E, ...bu şekilde... E, ...işte... ...küçük küçük yedikler üzerinden... ...ortaya çıkışı... E, ...herhalde son ne diyelim... 10 e, yılın falan hikayesi değil mi? Sen daha e, yakından şahit oldun. Ben çünkü en baskılı... ...o 70'ler, 80'ler döneminin... ...kuşağı olarak... Sen herhalde daha farklı bir zamana doğdun. Yani evet son on yıldan öncesini de aslında çok hatırladığım söylenemez. Yani hani mevzularla i̇şte daha... gençsin ya, ve ya ondan. yaş itibariyle evet şanslı şey. Olsun, gençsin biliyorum. De gençsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani demem o ki hani sen sonuçta bu bir süre etkinliğin olduğu, oldu işte hmm. Agos'un çıktığı ara yayınlarının oldu. Ne bileyim şanslı kesim dedim yani hani evet. benden belki bir öncekilere e, nazaran şanslıyım evet yani bunların konuşlayabiliyor olması, öğretiliyor olması. Ben bu yaşta bunu biliyordum belki hani benden öncekiler bunu bilme fırsatı yakalayamadı. Çok önemli. Benzer bir şeyi ben 24 Nisan e, ammaları içinde e, düşünmüştüm. E, mesela 24 Nisan ammalarında da e, o e, Ermeni aydınlarının e, aslında bu topraklara ait çeşitli alanlarda hizmet veren kişiler olması yeni çıkmış bir şeydi bilgiydi ve ilk kez hani o alanlarda e, hep beraber paylaşılır hale geldi. Ee, aslında bunlar şimdi çok doğal olarak yaşanıyorken bir zaman önce e, düşünülmesi bile imkansız. işte sesi susulup durulan tabu. Dolayısıyla da hani e, dilimizin böyle dönmediği konulardı hepimiz için. E, ve şimdi artık e, konuşulur hale geldi. E, dolayısıyla bugün de e, Hınçak e, Partisi'nin bu e, 20... E, Daracına ağacına mahkum edilmiş, haksız yere, yok yere e, öldürülmüş aydınını anarken... E, ...Zakarya Mildanoğlu bizi bu e, bölümü hazırladı ve e, yine e, efsanevi sosyalist devrimcilerimizden... ...Serkis Çerkezyan Usta'nın evet. e, telefon defterinin arkasına kaydettiği e, o el yazısıyla ibareleri de göstererek bir nevi... E, ...emaneti... E, ...bizle paylaşarak sundu. Ee, Anadolu'nun her yerinden doğan... E, ...aralarında... E, ...doktorlar... E, ...tüccarlar vesairenin bulunduğu... E, ...aydınlar söz konusu ve onlar aracılığıyla... ...aslında herhalde andığımız... E, ...ne bileyim sadece o... E, 20 devrimci değil... ...başka bir şey olsa gerektir. Bilmiyorum... E, o, o açıdan senin fikrin şundan önemli sadece konuşturayım diye değil hı hı. şakası bir yana. Çünkü benim hani bilip bilmiyor ve öğren, öğreniyor olmamla senin Allah Allah bunlar da kim demen arasında da herhalde bir fark var. Ve ben bu kadar genç bir yaşta bu işte yeni kuşağın o bilgiyle o ilk tanışma halini çok çok mucizevi buluyorum. Yani aslında sen söylemeden önce hiç aklıma gelmemişti bu konuda. Ee, senden biraz daha genç olanın senden daha şanslı olabileceği. Yani ki tam tersi her seferinde e, böyle yıllar geçtikçe aslında kayıp bir yıllarda mı, kayıp bir asırda yaşıyoruz diye. Ben biraz daha önce doğmayı tercih eden biri olarak şu anda ilk defa kendimi şanslı hissettim. Yani bunları öğreniyor olmak güzel, ufuk açıcı ve... ...bu kırılmaları yaşıyor olmak da güzel... ...yani 98 sonra Beyazıt Meydanı'nda... ...böyle bir anma olması bilmiyorum... ...bu peki ilk mi? İlk yani e, o meydan... E, ...ve bu e, devrimcilerin isminin zikredilişi... ...ilk zaten hani bu e, meydan... ...yani mekanlarla aslında... E, ...insanların tarihini eşleştirme de... ...Türkiye için yeni bir deneyim... ...ikimizin ortak aşkı olan Berlin'de hani... ...misal ah. bu çok yoğun yaşanıyor... E, ...hani oradaki her mekan... Bir şeyler hatırlatıyor insana ve öyle kuruluyor zaten ilişki. Burada ama hani unutturulan, unutturulması tercih edilen hatta inkar edilen bir tarih olduğu için mekanların da hafızası sıfırlanıyor. Tabii çok yakından bir örnek Taksim Meydanı. Dolayısıyla evet. da hani nerede kaldı işte bir de Beyazıt Meydanı'nda hani orada bir kurulu da racı olduğunu, o, orada birilerinin yok yere idam edildiğini ve aslında geriye doğru peki ama bu insanlar yaşarken nelerdi gibi sorulardan herhalde e, çıkan... ...çok büyük bir e, birikim var. Onu da paylaşmaya vesile olanların... ...hepsine teşekkürlerimizi sunalım. Yolu e, Beyazıt Meydanı'na düşenler... E, ...bugün... E, ...o devrimciler için de... E, ...dualarını eksik etmesinler. Evet ben orada olacağım. Peki <gülüyor> bir daha orada olacaksın. İyi evet. bari. <gülüyor> Güzelmiş. E, bir diğer e, küçük haberimiz... ...aynı zamanda e, şarkımızın... E, ...da konusunu teşkil ediyor. E, çok geniş ölçekli tatlı röportajlar yapan Lüsyan Koparın e, yine hazırladığı e, bir e, röportaj. Aslında bu röportajlar bir iç dökmesi gibi oluyor. Dersim Mermeni Derneği e, yönetim kurulundan Bülent Boz'da Hüseyin Karataş e, ve Serkan e, ...Seryataş gazetemizi ziyaret ettiklerinde Dersim ve Dersim Ermenileri hakkında e, hoş bir sohbet yaptılar Lüseyen'le. Ve e, dolayısıyla da aslında bir bölge, e, o bölgenin e, kendini has dokusunda e, Ermenilerin neler yaşadığı, kimliklerini ne zaman saklayıp ne zaman ortaya çıkardıkları gibi konular gündeme geldi. E, ve bununla beraber hani o başlık zaten çok şey söylüyor. Belki sadece başlığı e, ifade edip e, okuru e, baş başa bırakmak lazım röportajda. E, kayıp İnciler. Şarkıya geçiyoruz. Kayıp İncilere dair olan şarkıyı evet senden rica edeceğim. Bu sefer biraz daha az korkuyorum çünkü sanırım telaffuzu daha kolay. <gülüyor> Radyo sonrası gelecek telefondan çekiniyorum. Vatan Margosyan'dan Dersim Dört daha içindeydi dinleyeceğiz. Dersimli Armini bir müzisyen Vartan Margosyan 1891-1965 yılları arasında yaşamış ve soykırım zamanı memleketini terk, etmiş zor, terk etmek zorunda kalanlardan bir tanesi Amerika'ya göç ediyor ve 1920'li yıllarda New York'ta kendi adına bir plat, plak şirketi kuruyor ve pek çok plak yapıyor. Bu kayıt da 1937 yılında New York'ta yapılmış ve kemanı eşliğinde okuyor. <Gülüyor> Siyemiz davetinde, gülüm var davetinde. Destegini haklı alayın, de var içinde. Ama ben yoksun, yaburimiz zengin yoksun. Başım bir zaman Ana men el oldu Bir yandan direniş devam eder, ederken 31 Mayıs ve 2 Haziran tarihleri arasında Hrant Dink anısına atölye çalışmaları düzenleniyordu. Ee, bu Hrant Dink Vakfı İstanbul Politikalar Merkezi ve Anadolu Kültür'ün iş ile düzenlendi. Ee, tabii direnişe denk düşmesi katılımı ne kadar engelledi bilmiyoruz ama e, savaş, soykırım ve siyasal şiddetle yüzleşme başlığıyla Karaköy, Nevrahanda yapıldı bu atölyeler. Ee, orta sayfamızda biz bu atölyenin e, katılımcılarıyla görüşmüştük iki kişi. Evet, Karin yaptı zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, e, iki e, öğretim üyesi, İki ayrı e, konuğumuz oldu. Bir tanesi e, her ikisi de Michigan Üniversitesi'nden. Biri tarihçi e, Ronald Grigorsini, Ron diğeri de sosyolog e, Fatma Müge Göçek. E, o dönemde tabii e, biliyorsun direniş e, yani ilk ortaya çıktığı haftaydı zaten. E, tabii biraz kendi içlerine kapalı e, akademik e, tartışma şeklinde gerçekleşti. Kendileri de zaten hani... Bir yanıyla e, gidip e, konuk hı hı. yani şehrin nabzını da tutmak istediler. Ama e, iste bizde, istemez bir, ilişkilendirildi sanırım. Tabii yani bir, bir yanıyla da işte ne bileyim e, sonuçta eğer e, siyasal şiddet diye bir şey konuşuyorsan aslında tarihin sürekliliği diye bir şey var. Hani e, tarihi konuşurken öyle denk geldi tarihi günler yaşanıyordu. Dolayısıyla biz o hafta. E, yer vermedik. Sonrasında hani bize gazeteyi ziyaret ettiklerinde biraz daha genel e, farklı e, alanları da kapsayacak şekilde e, onlarla ayrıntılı görüşmeyi tercih ettik. E, Bu ve, şiddetin hı. ve adalet mücadelesinin seyrini konuşmuşsunuz. Neler anlattılar? Okumadın mı? Yok, okudum ama <gülüyor> okumayan varsa... E, genel başlık şeydi e, ortaya çıkardığımız bir uzunca bir başlık var. Bir onu bari sevabını oku. Şunu yani. Jön Şu Türklerden beri devam eden ülke şiddet yoluyla dönüştürme tarihi Türkiye için sona eriyor demişler. Aslında hani bunu bir miktarda bugün ortaya çıkan şey üzerinden dediler. Yani o yüzden de biraz oku dedim. E, yani e, bir dinamik ortaya çıkıyor ve e, o dinamik şimdiye kadar işte alışılagelmiş... E, ...ve biraz o... E, ...Osmanlı'nın son dönemindeki... ...İddiaç Röntürk rejiminden... E, ...bizim alıştığımız tamam... ...bastırırsın ve dönüşür... ...denen modelden farklı olarak... E, ...toplumdan gelen... E, ...tabandan gelen kısmı... E, ...önemseyen... E, ...yeni bir devinim... ...ve onun heyecanı içindeydi... E, ...her iki akademisyende... E, ...Ronsuni ile... E, ...bir miktar... E, ...yani... Her iki akademisinin şöyle diyeyim, belki biraz e, dinleyiciler için hatırlatmak e, gerekirse. E, VAT e, denilen, e, yani Workshop on Armenian Turkish Scholars, Ermeni Türk Araştırmacılar Atölyesi deneyimi hı hı. var. E, bu 2000 e, yılında ortaya çıktım. Pekala. Aralarında Taner Akşam'da olmak üzere e, pek çok e, Türk-Ermeni e, diasporalı akademisyen ortak bir dil bulmak bu konuyla ilgilenmek üzere e, yan yana geldi. E, ve e, 2005'te bu Bilgi Üniversitesi'nde olan e, Ermeni e, konferansı bir yandan e, işte bu süreci... E, ...din de hani dayattığı o devinimden nasiplenen e, bir dönemdi. E, gazetemizin kurucusu, yayın yönetmenimiz Ranting e, o atölyelere çok e, destek veriyordu. İlk çıkışların yapıldığı bu konunun gündeme geldiği yerde biraz o VATS deneyimini e, nereden nereye gelindiğini... ...hani biraz önce dedik ya hani şimdi çok sıradan olan şeylerin aslında Hı. ne badireler atlatılarak konuşulur hale geldiğini e, gösterdiler... Ve e, Sünni tabii sonra bu döneme geldiğinde e, özellikle çok ilginç ve zorlu bir dönemden geçildiği e, vurgusunu yaptı. Bir yandan Kürtlerle barış süreci diğer yandan yeni anayasa ihtimali var. Öngörülemeyen bir geçişten e, geçiş e, sürecindeyiz. Ve e, bu son günlerde olanları sıradan insanların ve gençlerin sürecin parçası olma isteklerini açık bir şekilde ortaya koyun, koymuş olmaları açısından e, okuyorum ve e, dedi. Ve aslında heyecanını e, gizlemedi. Bir yandan e, tarih e, konuşulurken dediğim gibi hani 1915 gibi ağır bir tarih hmm. e, özellikle merkeze alınırken bir yandan da hani e, gün ve o günün e, Türkiye ve ...genel dünya için ifade edecekleri ıskalanmıyordu. O açıdan da hani onlar için de evet. çok önemli bir tanıklık olmuş. Bir yandan tarih konuşurken bir yandan tarihe yakından tanıklık ettiniz. Yani hayat işte öyle getirdiğinde sonuçta nasipleniyorsun. Hiçbir şey kendi kapalı kapısının içinde kalmıyor. Ve bundan aslında bizim bu haftaki kitap ekimizde nasiplendi... Ee, kitap ekimizin e, alem bir kapağı var. Evet, e, kitap ekimizin bu, hafta, bu ayki manşeti direnişin kitabını yazanlar. E, kitaplardan öğrendiği teorilerin pratikte çöktüğü bir nesil olarak en öndeyiz. Gerçekten biz olmayı başarmak için sokaktayız yaşadığı hayatın biçimi ne olursa olsun saygı göstermek isteyenleriz biz. İstediğimizi de alacağız. Onur Koç Yiğit'in yazısı 4 ve 5. sayfalarda. Dolayısıyla hani kapağı da aslında direniş direnişin o kitapla gelen ilk etaptaki evet kareleri geldi. Onun dışında da John Lennon'ın mektuplarından Kafka'nın biyografisine kadar pek çok ilgi çekici haberin yer aldığı Ferda Balancar'ın hazırladığı kitap ...ki e, gazetemizin bonusuydu. Bir diğer bonus bu hafta... ...yine cumartesi, pazar... E, ...yayına girecek olan... ...Şapkir. Evet, geçen hafta... E, ...bloktan yayınlatmışlardı. Yani siteden yayın yapamamıştık teknik aksaklıktan ötürü. Bu hafta her şey yolunda. Yine dolu dolu bir Şapkir... ...bekliyor bizi. Peki, e, Şapkirle e, ve... E, ...gazetemizde hepinizi baş başa... ...bırakarak e, son bir... E, ...kapanışla... E, Ortadan kaybolalım. Evet son şarkımız Agire Jiyan'dan Çapulci. 90 yılında kurulan ve 92'den beri çalışmalarını Mezopotamya Kültür Merkezi çatısı altından yürütmüş. ve ilkini 96'da olmak üzere toplam 5 albüm yapmış Kürt Müzik Topluluğu Agire Jiyan'dan dinliyoruz. Agire Jiyan, direnişe Kürtçe ses veriyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın.